Elhamdülillah ve salatü vesselamü ala Resulillah. Bir soru da geldi istihare ile ilgili. Diyor ki hocam istiharede hangi meselelerde istihare ederiz? Ve sonra aklı yani bazı şeyi akıldan bildiğimizde de mi istihare ederiz yoksa sadece eee bilmediğimiz meselelerde istihare ederiziz? Yani arkadaşın sorusu şöyle. İstiyor desin ki Yani bazı meselelerde bir artı bir içi bunu biliyoruz. Onu neye istihar ediyoruz o zaman? Evet bunun cevabı e, güzel. Yani soru güzeldir. Çünkü her insanın aklına gelir. Şeytan ölmemiş. Şeytan kaimdir. Ahir zamana kadar bizi yoldan çıkartmaya e, bütün gücüyle bütün yolları, bütün silahları, bütün planları kullanma, kullanır. Çünkü baş düşmanımızdır. Onun için doğru değil istihara ibadetinde Ki kulluğun zirveti bir ibadettir, tevhidin aslıdır istihara. O da nedir? Her şeyi Allah'a yönetmektir, her şeyi ondan beklemektir, ona sığınmaktır. Allah'tan başka bizim yarımız yoktur. Asıl yarımız bizim nedir? Allah-u Teala'dır. Onun için istihareyi içiye bölmek e, caiz değil, sahih değil, doğru değil. Nedir? Akli meselelerde istihare etmiyorum ama akıl olmayan hissi meselelerde istihare ederim. Hayır biz büyükte küçükte dedikçi her şeyde istihare edeceğiz. Evet bilsak bir iş bize doğruysa bile istihare edeceğiz. Bak Zeynep anamız, Ummu'l-Müminin Zeynep bint Cahş, Resulullah teklif ederken ona evleneyim seninle istihare etti. Resulullah da ikrar etti onun. Yani ay bu 1+1 içi onun için hissi, akli, mantıki her şeyle biz istihare ederiz. Bu nedir? İstiharenin gereği nedir? Ben emrimi Allahu Teala'ya yönendirdim. Senin Allahu Teala senin yaptığın doğrudur. Ama sen akla, akla imkan versen, anlamı gelirsen iblisin adamı olursun da taylı yollardan o seni kullanmak istiyor. Akıl iblis ne dedi? Dedi, "Ademi topraktan yarattın, beni ataştan. Ataç Ateş daha güçlüdür. Nasıl beni emrediyorsun buna secde edeyim?" Aklını koydu ortaya. Onun için biz istiharede evet aklımızla biliriz. Bu doğrudur bu yanlıştır ama yine Allah'a yani biz aklımız kasırdır. Ve ma utitum min el ilmi illa qalil. İlmden bize az ver. Biz hakiki ilim sahibi Allah'tır. Onun için biz her şeyimizi Allah'a yönetiriz. Kim her şeyini Allah'a yöneltse kendisini cennette bulur. Kim mırın kırın etse akıl mantık koysa o muhakkak şendini cehennemde şeytanla bulur. Hiç başka bir çaresi yoktur. Açın defteri, açın kitapları. Tarih boyunca bütün peygamberler İslamiyette bakın kim akıl koşmuşsa onun sonucu kötüdür. Hiç sonucu iyi olan yoktur. Bu değil ki İslamiyet aklı ilga ediyor, iptal ediyor. Hayır, akli iptal etmez. İslamiyet sebep almayı iptal etmez. İslamiyet Allah'a tevekkül, bir şeye sebebe sarılmak bunlar hepsi var İslamiyette. Ama bunların sonu bunları aldıktan sonra biz neye yöneliyoruz? Allahu Teala'ya. Onun için Cabir hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki dedi ki, diyor ki Cabir diyor Resulullah bize istiharede bütün meselemizde istihareyi bize öğretirdir. Bir Kur'an'ın sureti gibi surası gibi. Nasıl Kur'an bir suranı öğretirmiş Resulullah olaylara? Onun için dedik İbni Hacer, Ayni, İmam Nebovi bu hadiste ne dediler? Bütün dediler küçük büyük pasif meseleler bile olsun deme. Hatta hadiste geçtiği gibi telliğinin bile bağ kopsa Allah-u Teala'da istihar eyle. O kadar önemlidir. Onun için arkadaş istihara meselesinde akıl mantık yürütmek yoktur. Evet ben biliyorum Bana dediler ki mesela bu bu ortaklığa gir. Ben aklım mantığımla biliyorum bu ortaklığa girsem tecrübeye göre bu ortaklık güzel bir şeydir. Daha niye istihare edeyim? İşte biz bilmediğimiz perdenin arkası var. Allah onu bilir. Gayb var. Belki biz ayette geçtiği gibi bazı şey zannedersiniz herlidir, size şarlıdır. Vesen tekrehu şeyen fehu hayrun lekum. Bir şeyde sevmezsiniz siz. Bux edersiniz istemezse ama o sizin için خيرlidir. Musibet gelir sizi خيرlidir. Hastalık gelir size خيرli olabilir. Ve hasan tuhibu şeyen fa huwa bi şey seviyorsunuz ama o şerdir sizin için. Allahu ya'lemu antum la ta'lemun. Onu Allah bilir. Siz bilemezsiniz. Onun için biz aklımızdan, mantığımızdan biliyoruz ki evet bu işe girsek başarılı oluruz. Ama ne yaparız? Yine Allah'a danışırız. Çünkü Allah deyl benim sonum bilir. Dünyanın sonunu bildiği için her şey onun elindedir. Ya Rabbi bana yol göster. Benim verdiğin kasır aklımdan öğrettiğin bana elimle ben görüyüm bu خيرlidir ama yine sana güveniyorum. Yine senin şu şeyinden çıkmam. O zaman nedir bu tam zirvedir. Eee ibadetin. Ha ama ben bir şeyi bilmiyorum. Bilmiyorum bu ticaret iyidir anlamıyorum. Gelim mi girmeyim? O zaman istihare ederim yok biz küçükte büyükte dedik istihare ederiz çünkü istiharenin hakikati nedir hakkıyla Allah'a teslim olmaktır ve elhamdülillahi rabbil alamin